Sورة Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. Ey Peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Bununla beraber Allah şüphesiz gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. Allah yeminlerinizi kefaretini vermekle gerektiği zaman bozmanızı size meşru kılmıştır. Çünkü Allah Mevlanızdır ve o alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetle olandır. Ve <gülüyor> ila hani peygamber zevcelerinden birine bir sözü sır olarak söylemişti fakat o bu sözü diğer bir hanımına haber verip, Allah da bunu ona, peygambere açıklayınca, o bunun bir kısmını zevcesine bildirmiş, bir kısmından da bahsetmeyerek vazgeçmişti. Böylece peygamber ona bunu haber verince, hanımı bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber de bana alim, her şeyi bilen, hadir, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Tetû be ilallâhi faqad sarat kulûbukumâ ve in tadâra alâi fa inallâhu huve meulâ fennellâhu huve meulâhu ve gibrîl ve sâlihül <gülüyor> müminîn vel melâ Ey peygamber hanımları, eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne hala? Çünkü kalpleriniz gerçekten peygamberin hoşlanmayacağı bir şeye meyletmiştir. Eğer ona peygambere karşı ikiniz birbirinizle yardımlaşırsanız artık şüphesiz ki onun Mevlası ancak Allah'tır. Cebrail, müminlerin salih olanları ve bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Asâ rabbuhu in tallakakunne en yubidilehu ezvaca, en yubidilehu ezvacan hayran ninkunne muslimat, muslimatin müminatil qanitatil fâhâ. Ey peygamber zevceleri, eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona, sizin yerinize, sizden daha hayırlı, Müslüman, mümine, itaatkar, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, du ve bakire zevceler verir. Ya dicare. Üzerine Ey iman edenler. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun. Onun üzerinde sert şiddetli, Allah'ın kendilerine emrettiğine isyan etmeyen ve ne emrolunursa yapan melekler zebaniler vardır. Ey inkar edenler! Bugün artık Özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ya ayın ve nəzine amanu tubu ilallah tevbe nacoha. rabbukum ay yukeffir ankum seyatikum ve yudhikilukum cennat.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 İnnek alâ kulli şeyin Ey iman edenler! Samimi bir tevbe olan tevbe-i nasuh ile Allah'a tevbe edin. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar da Rabbimiz nurumuzu bize tamamla Ve bize mağfiret eyle Şüphesiz ki sen Her şeye hakkıyla gücü yetensin derler Ey peygamber Kafirlerle ve münafıklarla cihat et ve onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O ise ne kötü varılacak yerdir. Bu arada Allah, "İnanmayanlara bir örnek veriyorum: Bir kadın ve bir erkek. Onlar, salih kullarımızdan ikisinin altında فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا رم عداخرين. Allah inkar edenlere nuhun karısı ile lutun karısını bir misal olarak getirdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altında idiler de onlara hainlik iman cihetiyle münafıklık ettiler. Bu yüzden o iki peygamber Allah'tan gelen bir şeyi onlardan def edemedi. Ve o kadınlara denildi ki haydi o girenlerle beraber siz de ateşe girin. <gülüyor> Allah iman edenlere de firavunun hanımını Asiye'yi bir misal olarak getirdi. Hani o Rabbim senin katında benim için cennette bir ev yap beni firavundan ve onun kötü işinden kurtar hem beni bu zalimler topluluğundan kurtar demişti. <gülüyor> Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de misal gösterdi. Artık ona yarattığımız ruhumuzdan Cebrail vasıtasıyla üfledik. O, Rabbisinin kelimelerini, hükümlerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.